Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Yürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040 elektronik posta adresimiz acikradyo.acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Leyla Aktay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonlarımızdan. Evet, konuğumuz Sina Hakman, Oy ve Ötesi Bilişim Teknolojileri Danışmanı, Açık Radyo Programcısı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. İkinci kere. Evet, ikinci kere. Efendim, e, biz bu o, seçim çalışmalarına özellikle de Dijital alanda yürütülen çalışmalara e, zaman ayırıyoruz, program ayırıyoruz. 27 Haziran tarihinde yani seçimden üç gün sonra Sina Hakman'la oy ve ötesi e, cephesini birazcık araştırdık. Sorularımız oldu. E, Ayın dördünde, 4, 4 Temmuz'da ise Adil Seçim Platformu'ndan Tayfun İşbilen'le ikinci programımızı yaptık. Bugün tekrar Sina ile kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Çünkü e, hazırlığımızın özellikle de tabii Sina'nın hazırlığının çok az bir bölümüne e, değinebilmiştik. Önümüzdeki haftada yani 18 Temmuz çarşamba günü de Gonca Açıkalın arkadaşımızla birlikte sahayı konuşacağız. Ama bu arada biliyorsunuz bir tren kazası yaşadık. Bütün canını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Evet, Demir yani. Yolları altyapısı konusunda da önümüzdeki programlardan birine hazırlık yapıyoruz. Bu işin... Nedenleri nedir, nasıl ele alınması lazım? Yani hemen şunu söyleyebiliriz ki 100 yıllık, 150 yıllık demir yolları, altyapıları tabii ki gerekli önlemler alınarak hiç problemsiz bir şekilde dünyada sürdürülüyor ve herhangi bir soruna da yol açmıyor. Bunun nedeninin e, ne olduğunu altyapı çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini bir başka programımızda izleyeceğiz e, dinleyeceksiniz Evet e, bir başka notumuz ise e, ayın onun da yani dün e, Abdullah Şanlı Urfa ile ilgili gözlemlerini medyaskop İrfan Bozan'ın programında 30-35 dakikalık bir bölümde e, özetledi. Bütün dinleyicilerimize e, öneriyoruz. Medyascope, e, internet üzerinden, e, YouTube'da Urfa'daki e, seçimi değil mi? Seçim evet, Urfa'daki yani. seçimi. Urfa'daki, e, Urfa köylerindeki seçimleri e, kısaca özetleyen 30-35 dakikalık bir süre içinde özetleyen ve oradaki problemleri aktaran son derece öğretici, son derece ee, ...anlamlı bir program... ...olduğunu görüyoruz, evet... E, ...bunu da sizlere öneriyoruz... ...şimdi... E, ...en son bıraktığımız yere dönersek... ...süreçler kısmına gelmiştik... Hı hı. ...yani bu seçim süreçlerinde... ...özellikle... E, ...bilişim altyapısının kullanıldığı... E, ...bölümler... ...nelerdir ve bunlar... ...nasıl ele alınıyor, oradan başlayalım... ...istersen... ...önce bir teşekkür edeyim, bu konuya... ...fazla eğilen yok... Herkes seçim sonucunu ve bunun politik etkilerini tartışıyor ama aslında bir, bir sürü süreç var işin içinde, bir sürü tarafı var. Bilişim teknolojileri bunların biri. Altın saatlere size teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Çok da yararlı oldu iki evet. programda bence. Hem oy ötesi hem adi seçim platformu ile ilgili. Şimdi kabaca bir, e, yani bilişim teknolojileri nasıl kullanılıyor diye bakarken... Hani ...bir süreçlerin üzerinden geçelim diye konuşmuştuk. Evet. E, aslında temelde üç süreç var. Öncesi, seçim sırası ve sonrası diye. Ama bunu biraz daha detaylandırırsak böyle altıya bölebiliyoruz. Kampanya süreci diyelim. E, i̇lki, ikincisi aslında sıra, sırasıyla gidelim. Yani her birinin altına da bilişim teknolojisiyle ilgili ne yapılabilir... ...diye konuşalım. Kampanyalar... ...konusunda çok... E, ...ne yazık ki çok şeffaf bir... E, ...sistemimiz yok. E, o, ve de bu partilerin hep... Partilerin yaptığı kampanyaların partilerin, izlenmesine... Aynen, ...yönelik aynen. kısmı. E, çok güzel söylediniz. Evet. E, orada bir şansımız yok. Yani bunu... ...biz de incelemiyoruz. İnceleyen birinin... ...olduğunu da sanmıyorum. E, i̇şte bu e, televizyonlarda ne kadar... ...yer alıyor falan gibi... ...bir takım... E, evet. e, Konular izleniyor ama onun dışında bir şey bir izleme olduğunu ee, ben de bilmiyorum. Yani bu tabi süreçlerin bazı süreçlerin değişimi e, değişirse ancak yapılabilecek bir şey. Yani bu biraz da bana zor görünüyor açıkçası. Hele ki bu kadar kısa dönemli bir seçimde çok zor. Aynen fakat hep şunu söylüyorum ben e, ki bu da tabi başka bir tartışma ama yani seçim sonuçlarını işte sayısal olarak düzeltmeler falan gibi şeylere herkes konsantre oluyor ama burada da çok büyük bir ne diyeyim dengesizlik var. Partiler arasında, adaylar arasında falan. Buraya buraya bakıp aslında burayla ilgili yöntemler geliştirmemiz de lazım. geleceğe dönük olarak. Aynen öyle. Çok çok önemli buluyorum bunu ben. Ve burada bilişim teknolojileri kullanılabilir ama şeffaf sistem olması lazım. Tabii. Tıpkı veri paylaşımında YSK'nın veri paylaşımındaki şeffaflık gibi oraya geleceğim. Ee, i̇kinci konu seçmen listeleri hazırlanması. Şimdi seçmen listesi e, hazırlanınca e, biliyorsunuz bu veri e, KVKK veri, kişisel verileri koruma kanununa göre bu bir veriler halka açık değil. Evet. A, Allah'tan değil bu arada. <gülüyor> ee, yoksa yani dolandırıcılık falan e, gidebilir e, ama partilerle paylaşılıyor. Partilerde yani Yüksek Seçim Kurulu bunu listeleri hazırlıyor ve Aynı. partilerle e, ...sandık bazında paylaşıyor. Ee, evet, tabii tabii. Yani şu sandıkta şu kişi diye. E, önce öyle paylaşmıyor. Önce sadece seçmen listesi olarak paylaşıyor. Sonra bir de sandık bazında dağılımını da paylaşıyor. Paylaşıyor, evet. E, böylece e, mükerrer kontrolü yapılabiliyor. E, fakat tabii çok kolay bir iş değil bu. Çünkü e, çok yani 56 küsür milyon kaydın içerisinde mükerreri yakalamak için... Program yazmanız lazım yani tabii. elle gözle bakarak olacak bir şey değil ya da Excel'e yükleyeyim zaten almıyor Excel öyle o miktarda datayı O yüzden program yazmanız gerekiyor bunu yapıyor partiler en azından benim bildiğim birkaç tanesi yapıyor bu Karşılaştırmayı, karşılaştırmayı yani. yapıyor ama tabii evet. bu sahada da bunun bir iz düşümü olması gerekiyor yani diyelim ki aynı adlı aynı baba adlı birilerini buldunuz yani bakalım gerçekten onlar aynı kişi mi, farklı kişi mi? Çünkü aynı kişi çıkabiliyor. Yani Mehmet Öztürkler, Deniz Yılmazlar'la dolu bir ülkedeyiz. Dolayısıyla çıkabiliyor böyle şeyler 50, 50 küsür milyonun üstünde. Tabii bütün bunlar aslında e, Türkiye idari yapısı tarafından çözülmesi gereken aynen. konular değil mi? Yani, aynen. aynen. E, biz e, şu anda neyi konuşuyoruz? Bu yapıdaki eksiklikler nedeniyle acaba... Ee, önümüzdeki dönemde de bunlar gene partiler tarafından veyahut da başka kuruluşlar tarafından incelenebilir mi? Hı hı. Karşılaştırılabilir mi? Bunu konuşuyoruz. Yoksa e, bunu devletten beklememiz gerekiyor. Tabii zaten yönetiyor. devlet bunu veriyor da siz e, hani seçim güvenliğini izliyorsunuz ya güvenliğin tabii. bir parçası bu. Şimdi e, hakikaten e, fazladan insan mı geldi? Şimdi herkes söylüyor işte şu kadar milyon fazla e, seçmen... ...türetildi, yok işte Suriyelilere Suriyeliler şey edilendi. verildi, Her, şudur budur. Şimdi bunları kontrol etmek için gerçek dataya ihtiyacınız var. Ölmüş olan yani. insanlar listelerde kayıt. Evet, kayıtlı. mezardan şey çıkardılar, yani. seçmen çıkardılar diyorlar. Şimdi bunlara bakmak lazım. Yani böyle söylemek iyi de, yani elinizde veri yoksa boşa konuşmuş Tabii. oluyorsunuz. Ee, bu süreçte bilişim teknolojileri kullanmak zorundasınız, elle yapılabilir bir şey değil... Onu söylemek istedim. Bir de bunun seçim gününe yine bir bağlantısı var. Yani o seçim seçmen listesi size gelen yani partiye gelen seçmen listesi gerçekten sandıktaki seçmen listesiyle tutuşuyor mu, uyuşuyor mu ona bakmak gerekiyor. Bu da çok zorlu bir konu. Zira yine o kişilere sizin seçmen listesi vermeniz gerekiyor. Bu da yine kişisel verilerin korunması kanunu aykırı. Burada gene IT çözümleri olabilir. Bunlara bakmak lazım. Evet, ee, ama bunların hepsinin de güvenlik altında yapılması. Aynen şart. Öyle, öyle. Üçüncü kurul sandık kurulu müşahit görevlendirmesi meselesi. Burada neredeyse bütün bu konudaki oluşumlar bilişim teknolojilerini kullanıyorlar. Biz e, sanıyorum oy 3. ötesi üçüncü versiyonunda yani üçüncü sürümünde diyeyim. Üç defa de, yeniden yazdık bunu e, çeşitli nedenlerle. E, kolay bir iş değil. E, çünkü bir önceliklendirme meseleniz Yapmak var. Zorundaysan... E, yani hangi çünkü elinizdeki kaynak belirli. O kaynakları nereye yönlendirdiğiniz çok Burayı önemli. Burayı kısaça özetleyelim mi? Yani... Sandık kurulu üyesi veya müşahit olmak isteyenlerin kayıtları alınıyor. Aynen. Bu kayıtlardan hareketle de belli bir noktadan itibaren o noktanın da ne olduğunu soracağım. Bunlar e, Türkiye'deki çeşitli sandıklara dağıtılıyor. Evet. E, özet olarak böyle e, seviyelendirmesi var. Önce ilçe düzeyinde isteklerini alıyorsunuz. Yani Bir kişilerin istekleri var. E, i̇htiyaç var. Ee, ...ve de yerleştirme var. İhtiyacı kim söylüyor? Şimdi ihtiyacı e, önceliğe göre belirliyoruz biz. E, bu öncelik meselesi... E, ...tabii çok Başlı fazla başla, parametresi var. Tabii. Yani ö, önceki seçimlerde orada neler olduğuna e, bakmak gerekiyor. Sandık Mesela, sandık. Sandık sandık. Yani sandık sandık yapmak çok zor. Okul okul yapabiliyorsunuz ya da mahalle mahalle yapabiliyorsunuz. E, ama ilk önce ilçe düzeyinde yapıyorsunuz bunu. Yani ben e, işte şu ilçedeyim. Ee, bu ilçede oy kullanacağım yani onun çevresinde en yakın yani gidebileceğiniz yakınlıkta yerleri belirleyip bir optimizasyon problemi aslında bu. Ee, yakınlıktaki yerleri belirleyip en çok ihtiyacı olan ve en e, riskli demeyeyim de en dengesiz daha önce dengesiz olan daha öncelikli dediğimiz sandıklara bu kişileri yerleştirmeniz gerekiyor. Oy Vötesi'nin elinde böyle bir bilişim altyapısı var. Var. Şimdi evet. üçüncü kere e, o, evet. oldu bu e, yazdık. E, şimdi mesela bu 3. de bu öncelik bilgisini alıyor. Daha önce yoktu bu, bu öncelik bilgisi. Şimdi öncelik bilgisini alıp ona göre bir dağıtım yapıyor. Siz kendi dileklerinizi, isteklerinizi yazıyorsunuz. O dağıtımı ona göre yapıyor. Size bazen sürpriz olabiliyor. Yani tam evet. olarak burada olacağım diye bir şey yok. Önce ilçe düzeyinde, sonra okul düzeyinde oluyor bu ve zamana bağlı olarak bir de elle düzeltme oluyor adam diyor ki ben gelemem oraya, şuraya gitmem lazım. O zaman mecbur elle düzeltiyorsunuz. Dolayısıyla bir bir süreç var orada. Artı bu gelen kişilerin yetkinliğini de kontrol etmeniz lazım. Mesela eğitim almış mı? Yani bir süreçten geçmiş olması lazım. Almamışsa ee, eğitim vermek gerekiyor. Evet öyle. Tabii kişisel olarak bir hiyerarşi var. Daha önce geçen programda bahsetmiştik. İşte bölge sorumlusu, il, ilçe, okul, okul ve sandık diye gidiyor. Bu insanların birbirini tanıyor olması gerekiyor. Ee, birbiriyle bir, bir iletişim içinde olmuş olması gerekiyor işte bazıları e, çeşitli mesajlaşma gruplarıyla ile iletişim kuruyorlar e, telefonla kuran var falan yani bir sürü yöntem var hani bunların izlenmesi de önemli oluyor ee, Bayağı bir orada e, ne diyeyim e, işte insan halinden kaynaklanan pratik e, so, bir, bir çok sorun e, e, e, şeyler, engeller, engeller var onları düzeltmemiz yani. yani onlara yardımcı olması gerekiyor bilişim teknolojisinin ee, ...aynı şekilde eğitim konusunun içinde öyle... ...yani yetkinliğinin... ...oraya giden kişinin yetkin olduğunun... ...sınanması gerekiyor mesela... Ee, bunu, bunu mesela çok başaramadığımızı düşünüyorum ben. Genel olarak konuşuyorum sadece oy ama oy ve ötesinde, e, nispeten eğitim çok önemli ve gelen insanların bu konudaki bilinci yüksek olduğu için e, hiç fena değiliz. Ama de çok pratik malzemeleriniz var videolara aktardığınız evet. eğitim malzemesi de dahil olmak üzere. Evet eğitim grubu bu anlamda çok bence başarılı. Çok başarılı evet. Yani... Bunu, bunu ama gerçeğe çevirip, çevirip yani bunun ne kadar gerçekliği etkilediğini bilmiyoruz tabii. O, o sadece işte sahadan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda oluyor. Neyse seçim süreci bundan sonraki. Ama şunu söyleyebiliriz herhalde. Bu özellikle sandık kurulu ve müşahitlerin görevlendirilmesi aşaması özellikle bu seçimlerde daha başarılı oldu diyebiliriz herhalde bu seçimde şöyle hem başarılı oldu bence fakat zaman ve bizim yazılımı yeni yazıyor olmamız o ve ötesi Hı. için söylüyorum hakikaten çok ciddi çaba sarf edildi ama biraz geç oldu bu evet. Yani herkesin söylediği genel fikir biz işte 50 bine yakın işte başvuru aldık diyeyim, 40 bine yakınını yerleştirebildik çok daha yüksek olurdu eğer daha erken bu işe başlayabilseydik. Ol ee, evet. O yüzden yani orada bir küçük problem var. Bir de tabi e, hani anekdot olsun, araf dediğimiz bir şey var. Böyle gönüllüler geliyor e, ve bazen e, yani oradan oraya yerleştirip atarken böyle havada kalıyorlar onlar. Arada kalıyor. Aynen araf <gülüyor> diyoruz biz ona. E, burada e, kişisel çabanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bölge sorumluları, ilçe sorumluları tek tek bu insanları arayarak bir araya getirmeye çalışıyorlar. Müthiş bir çaba var orada yani evet. hakikaten çok büyük bir enerji var. Ama şunu söylemek mümkün herhalde bütün bu tecrübeden hareketle önümüzdeki seçimlerde çok daha verimli bir faaliyet yürütmek mümkün olabilecek. Aynen tabii şöyle hatta çok güzel bir şey bir değerlendirme toplantısı yaptık geçen çarşamba. Ee, gelen yani bilişim teknolojileri tarafına gelen geri bildirim ya biz ne olur bir arama düğmesi koyun da insanları bulabilelim öyle tek tek oraya gir buraya gir aramayalım dediler. Ee, yeni yazılmış olmasının e, tabi dezavantajları çok hak verdim kendilerine ve insan üzülüyor yani böyle, üzülüyor, böyle çok basit bir şey aslında ama zaman olmadığı için koyamadığımız için. Tabi bunları düzelteceğiz ve ilerleteceğiz yani. Eee Seçim süreci işte seçmen listeleri kontrolü dedik ee, orada bir bilgi bankası erişimi var ki onu mobil uygulamamıza koyduk yani o anda e, elinizde kitap yoksa ya da bir şeye bakmak istiyorsanız arama e, yöntemiyle ya da işte içinde dolaşma yöntemiyle gerçek bilgiye ulaşıp işte genelgeyi e, genelgedeki göstermek. şeyleri göstermek evet. için falan ihlal bildirimi konusu var, bunu biz e, bir ölçüde bu sefer yaptık, e, süreçleri e, tanımladık e, mobil uygulamamızın içine ve bu, bu bilgileri da, aldık. Bu da seçim günü, e, oy verme işlemi başladıktan e, sandığın kapandığı saate kadar devam eden süreçteki Hı, ihlaller. Hepsi aslında, yani tam, e, bir de şeyden sonrası yani... E, e, e, e, ...YSK'ya teslim, teslim edilene kadar... ...edilene kadar... Evet. E, ...sandık sonuçları... Ha, ...o zaman şey de dahil tabii... ...saat 7'de başlayan... ...o sonraki süreci de aynen. dahil olmak bu, üzere... Bu, ...bu süreçte mesela ne sorunlar oluyor... ...ne gibi ihlaller oluyor... ...problemler oluyor... ...bunları şu anda... E, ...yani daha önce pardon... ...ancak böyle işte birisi telefon ederse... ...çağrı merkezini ararsa falan topluyorduk... ...şimdi... E, cep telefonundan da işte böyle bir problem oldu diye bildirebiliyorlar. Bunların analizini e, henüz yap, daha yapamadık ama yapacağız e, ve raporumuzda koyacağız e, gelen e, bize gelen ihlallerin e, sayısını işte nasıl kategorize edildiğini falan onları göreceğiz. Şu anda sadece elimizde e, rapor, bu yeni çıkan ön raporumuzda genel e, çağrı merkezine gelen sorunlar. ...var, bir de anketten aldığımız cevaplar evet, Bu var. ön raporada oy bötesinin sitesinden o, ulaşmak tabii, mümkün... ...oyböyütesi.org. Aynen. Evet. Ee, sayaç yaptık bu sefer... ...Çetele gibi, hani saymak için... ...yani o belki faydalı olmuştur. Ee, bir de en önemlisi... ...bizim işte tut tutanak fotoğrafı çektiğimiz... Ee, ...hani fotoğrafın iyi çekilmesini... ...büyük oranda e, garantileyen... ...bir yöntemle... E, Aldık böyle yani orada da teknoloji olarak eskiye göre daha iyi durumda. Çok daha iyiyiz, evet. çok daha iyiyiz. Yani, tabii Bu şeyden ideal bağımsız değil tabii ama. ki e, kullanılan e, cep telefonlarının e, versiyonuyla bağlantılı bir şey değil. Tamamen programla ilgili. E, evet, yani tabii telefonların kalitesini arttırmak, e, yani artması daha doğrusu bizim çok lehimize olan bir şey... E, ama programın özellikleri işte bakıyor şey e, elimizde yani çektiğim şey tutanak mı doğru kareliyor muyum falan diye bakıyor onlara. Öyle çekiyor fotoğrafı evet. dolayısıyla normal fotoğraf değil. Ee, evet seçim süreci böyle sayım süreci e, dedim yani geldi bütün sonuçlar işte bizim T3 çalışıyor orada. Ee, burada bir sürü kaynak aslında onu bir söylemem lazım çok değişik kaynaklardan veri alıyoruz biz. Partilerden aldığımız verinin de Kaynağı farklı oluyor Bir işte gönüllülerden gelen fotoğraflar var YSK'nın kendi taradığı sonuçları YSK paylaşıyor partilerle Onlar aracılığıyla bize de ulaşıyor bunlar ulaşıyor. Bu, bu çok önemli bir şey bu arada Yani herkes bunu atlıyor ya da bilmiyor YSK hem tutanakların taranmış hallerini Çetelilerin taranmış hallerini hem birleştirme tutanakları birleştirme cetvellerinin taranmış hallerini hem de sayısal veriyi paylaşıyor. Yani bu süreç parti parti veya aday aday e... bütün, bütün detayları. Bütün fotoğrafları diyeyim ya evet. da taranmış şeyleri paylaşıyor. Sonuçları da paylaşıyor. Evet. Dolayısıyla biliyorsunuz mesela bir diyelim ki işte şu ilçenin şu mahallesindeki şu sandığın. Sonuç nedir sonuç şeyi çetelesi nedir hepsini erişip görebiliyorsunuz tabii, yani parti görebiliyor. hatalarını tabii. tespit etme imkanı. Aynen öyle bu da bu da çok önemli buluyorum ben bunu hani dedik ya e, kampanya sürecinde mesela o kadar şeffaflık yok Değil, falan evet. burada çok ciddi şeffaflık var e, bütün bu süreci izleyebiliyor bir parti. Partiler bunu paylaşabiliyorlar. Aslında paylaşmaları belli bir zamanda çok şey değil nedir o? Doğru değil. Fakat ya aslına bakarsanız bir yandan da mesela CHP'nin böyle bir sistemi var. Bunu paylaşıyor. Yani aslında halk, halka açık bir bilgi bu. Evet. Sadece zamanlaması konu. İşte altı buçuk gibi bir seçim yasağı kattıktan sonra paylaşıyor insan bunu partiler. Ee, bu bu bilgileri e, bir araya getirip e, karşılaştırma yapmanız gerekiyor. İşte daha önce de anlattım. Burada en büyük problem hata yapma miktarını azaltmak için e, işte çok giriş sistemi bizim TÜK'te kullandığımız o çok giriş e, yapılınca e, hata çok az oluyor. Böylece YSK'nın şeyiyle karşılaştırabiliyorsunuz. Genel olarak da. E, küçüm... Birden fazla kontrol Aynen. yapıldığı zaman e, hatayı minimize etmek mümkün olabiliyor Hem hatayı minimize ediyorsunuz hem de yani yakalaya, yakalama şansınız artıyor Nitekim de yakalıyorsunuz e, Genel olarak demeyeyim yani neredeyse tamamı e, gördüğümüz yani Belki bir iki tane vardır şikayet edilmiş olan ama Neredeyse tamamı insan hatası, i̇nsan hatası. Kaydırma evet. şudur budur Onları da e, zaten bildiriyorsunuz itiraz süresince İtiraz süresi bitiminden de sonra devam etmek üzere YSK bunları tekrar sayıp tekrar kontrol ederek size sonuçları bir daha bir daha, bir daha gönderiyor. Yani o yüzden mesela sonuçlar kesin sonuçlar hemen itiraz süresinin bitiminde yayınlanmıyor. Devamında yayınlanıyor. Ve de kontrol ediyor partiler bunu. Yani ben böyle bir itiraz yaptım bakalım düzelttiler mi diye. E bu böyle bir süreç olarak gidiyor. E burada bizim derdimiz bunun miktarı. Çünkü çok fazla sayıda şey olabilir, e, hata olabilir, hata olabilir. O zaman bu böyle bir acaba bir hile mi var e, sorusunu akla getiriyor. Az sayıda olursa, sonucu değiştirmeyecek sayıda olursa, bu o zaman bunu çok önemsemeyebiliyorsunuz biliyorsunuz. E, daha önce de söyledim yani bu sürecin gerçekten en şeffaf kısmı bu, en kontrol edilebilir, teyit edilebilir kısmı bu. Yani burada bir ile yapmak çok da bir mantıklı olmuyor. Benim yani o ilgili de sorularım olacak ama öncelikle şunu sormak istiyorum: hı hı. Ee, Seçim yasakları 18-30'a çekildi. Çekildi, evet. Bunun sizin çalışmalarınız üzerinde olumsuz bir etkisi oldu mu? Ee, bize olmadı etkisi. Ee, çünkü biz sonuç olarak e, teyit etmekle uğraşıyoruz. Evet. Ve itiraz edilmesi süreciyle uğraşıyoruz. İtiraz içinde 24 saatlik, 48 saatlik süre A aynen. kullanıyorsunuz. Biz zaten bir şey açıklamıyorduk. Açıklamıyorsunuz. Evet. O yüzden bizi etkilemedi. Ama e, şunu etkiliyor olabilir. E, o biraz da organizasyonla ilgili bir şey. Hani insanlar sonuçları duymaya başladığı zaman... ...sayım süreci çünkü bazı yerlerde 9'a kadar sürdü mesela. Doğru. E, yani 9... Saat 9'a kadar e, o sonuçları görüp ama neyse ya ben zaten e, işte kazandık ya da zaten kaybettik diyen insanlar belki sandıkları bırakıyor olabilirler. E, oy ve ötesi gen, gönüllerinde böyle bir şey pek yok. Benim ha, de şahit olduğum bir örnek yok. E, o yüzden de pek bizi etkilemedi bu evet. durum. Hmm. Ama yani sonuç açıklama açısından tabii çok mantıklı değil bu kadar hızlı olması. Yanlış sonuç çıkması neden olur. Yani açıklanan yani sonuç doğru tartışma olmaz. tartışma sayısını arttırıyor. Aynen yani öyle. şunun için mi yapıldı, bunun için mi evet. yapıldı? Yani o komplo dedikodularının sayısının artmasına ve insanların yanlış şey, işlerle uğraşmalarına... Neden oluyor? Aynen yani. öyle. Son dön son konuda yani son süreçte analiz süreci bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve biz mesela oy boyutu olarak çok bu konuda yeterli değiliz diye düşünüyorum. Ee, daha iyi olmamız lazım. Bence partilerin de daha iyi olması gerekiyor. Analiz derken sonuçların her analiz türlü edilmesi. yani seçimin tüm olarak analiz edilmesi mesela sandıklar nasıl dengeli doldu mu Dengeli temsiliyet gerçekleşti mi ihlaller ne, nasıl bir nerelerdeydi mesela e, ne türdeydi hangi kategorilerdeydi bunlarla ilgili neler yapıldı sonuçları nasıl oldu e, ihlal olan yerlerde ya da dengesiz olan sandıklardaki sonuçlar mesela nasıl etkilendi. E, o kadar çok yapılabilecek konu var ki yani bunlar e, sonuçta sandık e, izleme ya da sandık güvenliği dediğimiz şey sadece böyle ah hileyi yakaladım değil. Bütün bunların, bu sürecin doğru anlaşılıp doğru izlenmesiyle ilgili bir şey. Şimdi e, veriye bakmadan konuşmaya başladığınız zaman herkes her şeyi söyleyebiliyor. E, Altıda bir veri olması gerekiyor. Şimdi bu veriyi toplayabilirseniz eğer bilişim teknolojileri aracılığıyla onları da analiz edip o sonuçlarla bir dahaki e, seçime. Seçimde daha hazırlıklı. Az, çok daha hazırlıklı olmanız gerekiyor. Mesela bu seçimdeki ee, şimdi önümüzdeki seçim yani yerel seçimlerde bu iyice kritik olacak çünkü Tabii. E, O belli sandıkların e, küçük değişimleri o yereldeki in, insanların kimi seçtiğini değiştirecek. O yüzden bu iyice kritik e, bu sefer. Ee, bu bu analizi yapmamız gerekiyor bunun ee, çok buna değişik bir iki örnek verebilir miyiz acaba yani analizi bekleyeceğiz tabi ama Hı -hı. yani daha da netleştirmek açısından yani mesela biz ön raporda neler yaptık onu söyleyebilirim evet. ee, mesela bir e, adaya e, yani bu kişi olabilir ya da parti olabilir, parti olabilir. bir olabilir. adaya yüzde 95'in üzerinde oy çıkan ...sandıklara sandıklar. baktık, tek bir sandık ve %95'in üstü 51 adayı seçmişler. Ya da %95'in üzerinde oy verilen, geçerli oy olan daha doğrusu sandıklar var. Bunlar mesela çok normal olan şeyler değil. Şimdi bu bir hile ifade etmiyor belki... Ama burada bir normal istatistik dışı bir şey var. Yani ne olduğuna bakmak lazım en evet, azından. Araştırmak lazım. Aynen. Yoksa belki de hiçbir şey değil oranın seçmeni öyle yani. Ama bunu bilmeniz gerekiyor. Nitekim böyle şeyler oldu mesela bakıyorsunuz bir tane sandık var Güneydoğu'da yani bakış bu Güneydoğu'da işte kırsalda bir köy yani. Baktığınızda onun onun seçmeninin tamamının mesela MHP'ye vermesi şaşırtıcı geliyor ilk başta. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki oradaki aday mesela işte bir Arap aday varmış. Oranın da nüfusu Arap nüfusuymuş. Herkes ona vermiş. Evet. Şimdi buna baktığınız zaman bir gariplik yok burada yani. Belli ki zaten oranın yerel adayı ve almış şeyi o, o il, il için milletvekili seçimini. ...böyle şeyler var. Yani bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi bu örnek olsun diye söyledim evet. ama bunun gibi bir sürü olabilir. Ama istati genel istatistikle e, uyuşmayan e, birçok bilgiyi... E, ...yeniden analiz etme imkanını Tabii. sağlayacak bir altyapının... Altyapı lazım. Yani lazım. öncelikle evet. verisini toplamak gerekiyor. Evet. Sonra bu yani verisini... herhangi bir yorum yapmadan Aynı. ama orada bir soru işaretini koyarak o incelemeyi, analizi mutlaka gerçekleştirmek. Bence olur. de. Ço bu, evet. bu, bu kritik bir şey. Bizim de biraz bence zayıf kaldığımız, yani evet. hem oy ötesi hem de genel olarak çoğu partinin de ben bunu yani hepsine diyemeyeceğim ama çok fazla böyle mesela bir rapor görmüyoruz. Yani bu, bu anlamda, bu detayda analiz yapmış. Hatta ilgimi çekiyor mesela forensik analiz yapan öyle. yurt dışında işte şeyler var. Doktora öğrencileri falan var. Türkiye'deki seçimin Forensik analizini yapıyor yani e, statistiksel gariplikleri yakalamaya çalışıyor. Yakalamaya çalışıyor. E, bu biraz böyle <gülüyor> üzücü bir şey yani onların evet. yapıyor olması bunu ya da yayınlıyor olmaları. Evet. Yani bu süreçler böyle. E, Buradan hemen hı -hı. ben bazı sorular sormak istiyorum. Tabii. O soruları da kopyayı senden aldım oy ve ötesine sorulan bazı i̇şte sorular. İşte böyle önümüze gelenler evet. beni, bana, beni tanıyanların sorduğu ya da doğrudan ortalığa atılan Atılanlardan. Evet. mesela bir milletvekilimiz diyor ki işi şansa bırakmadılar. Biz cambaza bakarken onlar doğrudan dijital yazılımla işi bitirmişlerdi zaten diyor. Hı -hı. Oy ve bulguları yazılım hilesi olmadığını söylüyor. Ne diyorsunuz? Bu e yani demin anlattığım gibi evet, birin programda da Evet biz yani burada gerçekten elimizdeki verilerle e, fotoğraflarla karşılaştırarak böyle bir sonuç buluyoruz evet. e, burada aslında kritik olan bu sonucu e, yani bu sonucu söylediğimiz verilere bakmak e, Tabi. Yani bu verilere bakmadan böyle bir şey söylemek için e, bir, bir bilgi olması gerekiyor, bir yerden bir e, ne bileyim bilgi almış olmak gerekiyor. Dediğim, teyit edilebilir bir süreç olduğu için bana bu mantıklı gelmiyor. E, o milletvekimizde mesela sormak lazım, yani nereden bu bilgi edinildi, nereden böyle bir sonuca vardık? E, bun, bunları bu anlamak eskiden lazım. Eskiden biri e, çok tekrarlanan. Ama kanıtı da olmayan bir nokta, evet, bir konu. Biz bayağı yani detaylı bakıyoruz. Evet. Hatta şöyle de olabilir. Bizim yap ettiğimiz ettiğimiz tutanaklar için zaten web sitemizden erişim var. Yani herkese de öneriyorum. Gidip kendi sandığınız varsa orada bakın. Gerçek sonuçlarla tutuyor mu tutmuyor mu değerlendirin diyorum. Evet. Hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. Hı hı. Oy bötesi Cumhurbaşkanlığı seçimi için 49.415, 50 bin diyelim buna, hı hı. toplamında yüzde 27.4 ve Milletvekili Genel Seçimi içinde 51.631 adet, yani toplamın yüzde 28.7'si tutanak teyit etmiş. Bu sayı çok az değil mi diye soruluyor. E, bu böyle daha çok e bazı, hani herkes duygusal tabii bir şekilde yaklaşıyor seçime. Ya bu kadar az yaptınız, buralardan sorun çıkmadı, belki öbür taraflardan vardır, vardır. gibi bir yaklaşım, bir soru aslında. Burada şöyle bakıyoruz biz, bu, bu bize tutanak gönderen kişiler mobil telefonlardan gönderiyorlar ve bu sefer özellikle bu seçimde 81 ilden de geldi yani çok yaygın ve e, tabii çok kırsaldan gelmiyor onu söylemem lazım ama e, Daha çok şehir, kent ağırlıklı, kent ağırlıklı yani. olmak kaydıyla oldukça rastlantısal bir şekilde geliyor bunlar Yani bu %25 illa işte atıyorum şu şu şu ilçenin toplamı değil e, Şöyle hayal etmek lazım şimdi bu dörtte bir diyelim 3'te bire yakın bir rakam bu Bu rastlantısal bir rakam burada sorun bulmuyoruz Şimdi diğer olanlarda sorun olması için... ...eğer bir hile varsa... ...YSK'nın bunu aslında oy ve ötesi kontrol ediyor... ...ben bunda yapmayayım değişikliği... ...şunu da yapayım demesi lazım. Bu ne kadar gerçekçi? Ki bu seçimde biz yüzde 25 yaptık... ...önceki seçimde mesela yüzde 60'lardaydı. Yani oy ve evet, oy ötesi için konuşuyorum. E, kaldı ki biz biliyoruz... adil Seçim Platformu mesela çok daha yüksek bir sayıda Tabii. yapabildi bunu... Ee, Ayrıca partiler yapıyor. Partiler yapıyor aynen. Dolayısıyla yani bur buradan yola çıkarak yani bu asayı az demek yani ispatlayı yani onun dışında kalanlar ne olacak demek çok anlamlı değil. Rastlantısal olduğunun farkında varmamız lazım bunu. Evet. Yani ben rastgele bir, birilerini seçiyorum aradan ve o seçtiklerimi kontrol ediyorum. Onlarda hata bulmuyorum. O zaman bunu genelleştirdiğimiz zaman, ço çoğalttığımız zaman e, ya da tümüne uyguladığımız zaman sayı baya düşük oluyor. Evet. Ve bu ilk başlarda olduğu gibi işte İstanbul'un Beşiktaş, bilmem efendim e, Kadıköy değil, gibi değil, semtleri yok. değil, daha Aynen e, 81 ilden geldi. Evet, evet dağılım söz konusu. Hı hı. Yurt dışı sandıklar için de bu sandıklar sayılırken oy ve ötesi için tutanak fotoğrafı alınabilir mi diye alınabildi mi diye bir soru e, var. Alınamadı hayır. E, bir, bu tarafa bakmadık biz. E, bu tarafa bakmak için. Başvuran fark, oldu mu? E, yani fotoğraf gönderen mi? Evet. E, birkaç ge fotoğraf gelmiş e, fakat biz onu alıp içeri e, onun yapısı farklı. Değişik bir e, tutanak var orada Format var evet, T3'ün içine onun o tutanakları da koymamız gerekiyor e, Aslında bir hedefimiz bu Bir sonraki şey inşallah yapabiliriz bunu e, Bu tarafı da almak mümkün olduğu kadar Oradaki durumu da gözlemek ee, yani bunu aynı zamanda yurt dışına da bir çağrı olarak da iletiyoruz, değil e, mi? Evet, yani bu, bunu yapmamız bizim için önemli hakikaten. Ee, ama şu anda yapmıyoruz sonuçta. Evet. Cevap cevap vermek gerekirse burada eksik. Bu değişik format sizin farklı bir hazırlık yapmanızı da gerektiriyor mu? Evet, çok ciddi değil. Şu, yani buradaki önemli mesele şu: önünüze gelen T3 sayfasının gelen. Nereden hangi tutanak olduğuna göre değişmesi gerekiyor evet. Bunu algılamak meselesi var Çünkü bizim için resim resim yani Fakat şimdi yeni bir geliştirme yaptık Onu algılayabildik seçimleri mesela İki tutanak ayrı ayrı gelmesine rağmen ...pardon aynı yerden gelmesine rağmen... ...argılayabildik, burada da yaparız diye düşünüyoruz... ...böyle bir durum. Evet. Ama en azından bu seçimlerde bunun yapılmadığını... Yapılmadı, da hayır, hayır. ...kayda geçiyoruz. Ekşi e Sözlük diyor ki... ...raporu yazıyorlarmış, sizi kastediyor oy ve ötesini ...bir ara açıklayacaklar... ...yahu ben sana niye, <gülüyor> neden güveneyim... ...hata varsa senin itiraz süresi geçmeden... ...partilere bildireceğini, itiraz edilmesini... ...sağlayacağına nasıl güveneyim... ...diye devam ediyor... Burada şöyle bir şey var e, tabii yani biz bu konuda e, hani ne kadar e, şey verebiliriz e, garanti, garanti verebiliriz evet. e, fakat oy ve herkese açık bir yer e, ve DNA'sı da şöyle biri eleştiriyorsa hakikaten bir yerde eksiğimiz vardır belki çoğun belki de vardır. Buyurun, gelin beraber çalışalım. Birlikte çalışalım. Siz de görün ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı da görün. Yani nasıl bir çaba içinde olduğumuzu beraber yapalım. Yani güvenmek için için hiçbir sık şey engel yok gelmekte ve bakmakta, detaylı incelemekte. Bu birinci konu, ikinci konu da hakikaten biraz ince bir konu bu ön rapor. Çünkü yazıyorsunuz, yanlış bir şey yaparsanız. Ee, çok rahatlıkla e, alay konusu olabilirsiniz, olabilirsiniz kredi biltenizi yitirebilirsiniz O yüzden de bunu dikkatli yapmamız gerekiyor akşamları ve hafta sonu çalışarak yapıyoruz gönüllü insanlar yapıyor O yüzden de biraz zaman alıyor bunu yapması pat diye e, yapamıyoruz ama e, şöyle söyleyeyim şu anda web sitemizde hem farklı bulduk bulduğumuz e, Tutanakların karşılaştığımız tutanakların içinde farklılık olan tutanakları ne, nerede ne kadar farklılık olduğunu hepsini yayınladık. Yani girerseniz web sitesinde göreceksiniz. Ee, toplam rakamlar ön şeyde var, ön raporumuzda Rapor var. var. Onun var. için buradan. Aynen. Tekrarlamıyoruz. Artı t 3ün sonuçları da yani bayağı il ilçe ve sandık numarası girerek erişebileceğiniz hem fotoğraf hem de onun sonuçları hem de YSK karşılaştırması da var. Yani dolayısıyla bu tamamen şu anda elimizdeki bilgi açık ve şeffaf olduğu halde ee, bunu sadece hızlı yapamıyoruz ama dediğim gibi amacımız bu değil yani amacımız bizim burada partilere mümkün olduğu kadar bunu hızlı vermek. O, o konudaki güvenceyi de gelin görün diyeceğim yani ya da partilerle konuşun yaptığımızı ancak öyle söylüyorum. Evet, bunu aynı zamanda gene ekşi sözlükte okuduğumuz sabahlara kadar T3'te tutanak giren adamlara e, zerre saygınız yok. Sizin amacınız güya seçim sonuçlarını denetleyen açık bir platform olmak diye devam eden e, soruya da Evet yani burada iki taraf, yönelik. iki şey var. Bir önceliğimiz partilere bunu bildirmek evet, yani itiraz, ha, itiraz söylesince içinde. ikincisi de YSK sonuçlarının kesinleşmesini beklemek zorundayız çünkü itiraz ettiğiniz anda YSK dediğim gibi tekrar bunu sayıyor ve tekrar sonuç yayınlıyor e, onu karşılaştırmadan bir şey söylediğiniz zaman o anki o o bunu yayınladığınız tarihteki sorunu dile getiriyorsunuz ama bu gerçekte sorunlu onu bilemiyor, bilemiyoruz. O yüzden biraz bekleyip en azından YSK'nın sonuçlarının kesinleşmesini istiyoruz ki öyle yayınlayalım. Mantıklısı da bu yoksa yanlış bulacaksınız belki de düzeltildi. YSK evet. bu sorunu düzeltmiş oldu. Evet şimdi bir soru daha var Adil Seçim platformunu da bağlayan bir soru olacak ama onu müzik parçamızı dinledikten tamam. sonra... E, ...sormak istiyorum... ...müzik parçasının da bir özelliği var... ...onu da senden dinleyelim... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...yok yani... E, ...şöyle bir şey... ...burada tabi adaletli bir seçim peşindeyiz... Evet. ...güvenli bir seçim... E, ...New Orleans'tan e, bir grup... ...bir funk grubu bu... E, ...adaletsizce orada bir sürü... E, ...olay yaşandı özellikle Katrina'dan sonra... Onu biraz anlatan, onu hicveden ve eleştiren bir parça var. Adalet adı zaten. Dumpstafank ve Justice. Evet, adalet peşinde de usanmadan, yıllardan beri koşan bir arkadaşımız için çalıyoruz bunu. Ömer Madra'nın yaş günü bugün. Evet, onun, evet, için onun yaş gününü kutluyoruz. Kutluyoruz. But the goodness never sees the light of day so we fight for what is right against injustice day and night to achieve this goal that's the only way Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve konuğumuz Sina Hakman oy ve ötesi bilişim teknolojileri danışmanı ve aynı zamanda bildiğiniz gibi Açık Radyo programcısı. Evet ee, hemen bu sorulardan sonuncusunu sormak istiyorum bunu çok önemsiyorum çünkü Adis Seçim platformunda ne oldu siz yapabiliyorsunuz da neden onlar yapamadı? Evet, bu böyle ortalıkta dolaşan bir soru oldu. Ee, Adil Seçim Platformu'nun bir kere e, geçen programda da çok güzel söylediniz. Onu bir vurgulamak lazım. Asıl derdi Öncelikli olarak sandıkların dengeli biçimde temsil, partiler açısından dengeli bir şekilde doldurulması ve temsil edilmesiydi. Evet. Hem sandık kurulu üyesi olarak hem de müşahit olarak. olarak. Bunu bunu büyük oranda bence becerdiler. Çok başarılı. Bu, bu çok önemli. Yani, Asıl dertleri buydu yani. Evet, alandaki rakamları tabii ki ayrıca check etmek lazım ama kendi... E, rakamları ifade ettikleri rakamlar evet. toplam 700 bin kişiyi seferber ettiler hı hı. bunların 400 bini ki bu rakamda çok önemli sandık kurulu üyesi e, 300 bini ise müşahit olarak görev yaptı evet, bu, bu açıdan bence önemli ikincisi ise bizim yaptığımızı aslında bir açıdan e, yapmaktı e, yani sonuçları e, hızlıca takip edip e, itiraz süresi dahilinde itiraz etmekti ee, ...ben bu süreci bilmiyorum ama... ...bunu da başardıklarını dile getiriyorlar... Ee, ...o yüzden hani, o da önemli diyorum... Çok ...asıl önemli. dertleri buydu... ...fakat bence şöyle küçük bir hata yaptılar... ...küçük demeyeyim... ...büyük olay oldu çünkü... Ee, yani seçim sonuçlarını herkesten önce açıklayacağız diye bir iddia ile yola çıktılar. Anadolu Ajansı, e, YSK Herkesten falan. önce evet. Ve, e, daha geçen programda söyledim yani önce açıklamak derdiniz, derdinde olan birinin yöntemi farklı olur. E, Altyapıyı da ona göre inşa ona göre edersin değil Aynen. mi? Aynen. Şey, evet. e, sonuçların doğruluğunu kontrol eden e, bir or organizasyonu ya da bir amacın yapısı farklı olur. Burada bir sorun oldu bir de ilk defa yapıyorlar evet. yani ben T3'ü ilk defa yerel seçimlerde 2015'te çalıştığımızı hatırlıyorum yani hiç tweet bile atamadık yani korkudan bakalım çalışacak mı yani açacağız bakalım insanlar gelince çökecek mi falan diye. ...korkarak böyle yavaş yavaş... ...önce gönüllülerin bir kısmına falan diye... ...böyle böyle açtık... Ee, ...orada biraz iddialı bir şey çıktı... Ee, bu bir ...iddiayla çıktılar yani... ...onun bence zararını gördüler... ...fakat bunu şöyle değerlendirmemiz lazım... Ee, ...oy ve benzer bir iş yapsalar da... ...bu sürece ne kadar çok göz bakarsa... ...ne kadar çok buna dikkat verilirse... ...o kadar iyi diyorum ...ne kadar diyorum çok buna. platform, ekip Olursa, buna katılırsa... Yani çünkü mi? bu kontrol yani bildiğiniz bir kalite kontrolünde de öyle değil midir? Evet. Yani biri bir şey yapar. Bu, bir, iki, en azından iki kişi baksa o çok daha kaliteli olduğunu görürsünüz. Yani seçimde de benzer bir durum var. O yüzden ben e, böyle platformların var olmasını e, önemsiyorum. Sadece sonuç açıklamaya e, duygusal bağlantı kuruldu diye onu yerden yere vur, vurmayalım diyorum. Ve dengesi, e, dengeli değerlendirelim destekleyelim bir sonraki seçimde de bence ihtiyacımız var böyle Kendim bir şeye çok ihtiyacımız ee, var. yani biz kendimiz için ne kadar işte biz bunu yapalım diyorsak bence partilerin de böyle bir araya gelmelerini çok önemsememiz ve değerli bulmamız gerekir diye düşünüyorum evet, ve sivil toplumunda aktif desteğine evet. bu anlamda çok ihtiyaç var aslında afetlerle ilgili olan altın saatler programının konusunda Neredeyse dört belki daha da artacak programını bu konuya ayırmamızın nedeni de tam da bu önümüzdeki seçimlerde bu tür platformlar nasıl daha verimli daha aktif çalışabilirler ve gönüllü sayısını nasıl arttırabiliriz. Ee, önemli olan bu çünkü e, devletin gerçekleştirmesi, id idari yapının gerçekleştirmesi gereken birçok işi gönüllüler üstlenmiş vaziyette. Evet. Bu da tabii ki seçim güvenliği açısından son derece önemli bir evet. gelişme. Hemen buradan sizin bir değerlendirmenize e, geçelim. Ben öncelikle ön raporu işte geçen hafta ön raporumuzu yayınladık. Herkese öneriyorum bakmalarını. Bir sürü konu içeriyor. Diğer konuları sonraki programa ben bırakayım ama en azından T3 ve bu teyit süreciyle ilgili çok kısa birkaç bir şey söyleyeyim. Zaten demin söyledik aslında rakamların bir kısmını. İşte 50 bine yakın %27.4 Cumhurbaşkanlığı seçimi için tutanak, tekil tutanak şey teyit ettik. Milletvekili seçimi için ise 51 bin. Ee, o da %28.7'sine geliyor tutan şeyin tüm e, tutanakların. Fakat burada e, tabii e, yani bu yaklaşık diyelim 100 bin. Ee, bize gelen fotoğraf sayısı 284 bin. Ee, çok enteresan. Evet yani çok tekrar var tabi yani. demek bu o konuda bir şeyler yapmamız gerektiği kesin evet. Bunu bu tekrarları mümkün olduğu kadar azaltman. çünkü her yani illa bir tane olması gerekmez ama birden mesela ikiden fazlaysa çok anlamlı olmuyor aynı sandığın fotoğrafını teyit etmek 44 bin gönüllü çalışmış geçen referandum yani o seçime referanduma göre daha az sayıda ...biraz bunun... E, ...zamanla e, ilgisi var Zamanla ilgisi var bir, e, yani şey zaman, itiraz zamanı kısalığıyla ilgisi var bir. E, iki biraz e, moral bozukluğu diyeyim, sonuçları alıp da aman deyip vazgeçen bir şey var. E, geçen referanduma göre. E, o yüzden sayımız daha az. Yani geçen mesela 12.000 rakamlarını gördük. 12.000 kişinin aynı anda teyit aynı anda. ettiği, burada hmm. 4.000 falan gibiydi. Dolayısıyla hmm. orada bir, e, biraz düşüş var. Evet. Ee, peki madem bunları yaptık hani ne buldunuz derseniz e, Cumhurbaşkanı seçim için 194 sandıkta e, 7.042 oyun uyuşma yani yanlış olduğunu tespit ettik dediğim gibi bunları e, yayınladık. Siz de bakabilirsiniz nelermiş bu oylar. Bir de tek taraflı Aynı değil. Aynı zamanda bu. da tabii ilgili partilere de tabii, bildirdiniz. Tabii tabii bildirdik. O itiraz ee, süresi içinde. Aynen ee, bu, bir, yani bakınca görüyorsunuz zaten illa bir partinin avantajına ya da dezavantajına değil bu ee, böyle değişik yani genel olarak hani insan hatası gibi görünen. ...bazı şeyler var. Bunu Ve böyle çoğu da bunların kabul edildi diye... ...biliyorum. Ee, Ve düzeltme bir... yapıldı. Evet. Son... ...bu son durumu... ...aslında onu tam şey demedim. Son durumu... Değer, ...yani bu çıktığı, rapor çıktığı zamanki... ...YSK verileriyle aldık. Dolayısıyla büyük oranda bu... ...son bilgidir. Evet. Bu farklılıkların tek tek bakmak lazım... ...ne olduğunu ama... ...yani rakama bakarsanız... ...yüzde sıfır on beş... ...rakam, farklılık, tüm... E, ...sandıkları... E, ...bunu... E, ...oranlandığınızda... ...yanlışlık miktarı yüzde 0.015. Yani 10 binde... 10 <gülüyor> binde 1.5. 1.5, evet. E, milletvekili seçiminde biraz daha yüksek. E, 80 bin oyun... E, ...dağılımında şey o da ama... ...yüzde 0.16. E, bu... Ee, rakam yani burada genel anlamda bir yanlışlık olmaz ama belki lokal yerlere baktığınız zaman e, olabilir İşte burada e, yerel seçimde bunu e, yerel yapmanın e, ne kadar önemli olduğunu görmüş Son olacağız önemli, ee, burada daha yaygın olmamız gerektiği daha iyi organize olmamız gerektiği kesin işte oradan da şeye gelebiliriz. Yani biz neyi iyi yaptık, neyi beceremedik falan diye. Belki biraz kişisel eleştiri yapabiliriz. Böyle herkesin önünde yapmak da iyi bir şey. Bence Şeffaflık adına Tabii. herkes şeffaflıkla eleştiriyor. Bir de eleştiriyor. son derece belirleyici. Evet, iyi yaptığımız şeyi öncelikle söylersek... ...hakikaten çok çaba gösterdik gönüllüler olarak. Özellikle yani... ...sahada olanlar... ...çok, çok, çok zorlandılar... Çok, evet. ee, ...ama arka planda olan insanlar da... E, ...belki bir o kadar... ...ve daha uzun süreyle... Diyeyim, e, ...zorlandılar hakikaten... Ee, ...bilişim teknoloji olarak... ...teknoloji becerimiz... E, ...çok iyi diyebilirim... Ee, ...yani kalite... E, ...ne diyeyim... ...teknik becerimiz... ...teknik... E, e, ...yapabilme becerimiz... ...teknik e, çözümler... ...yolabilme becerimiz... E... Baştan beri hemen hemen aynı olmasından da kaynaklanan doğrudur. O da o da çok önemli. Çok önemli bir şey. Evet. Bunlarda becerikli olduk. Daha iyi yani iyi olduğumuz ama daha iyileştirme ya da orta düzeyde olduğumuz iyileştirilmeli şeyler planlamamız biraz zayıf. Ee, i̇yi planlayamadık. Planlama derken? Hangi yani bilişim teknolojileri açısından bakıyorum daha evet. iyi planlayabilirdik. Ee, bu orada biraz bence eksikler var. Ee, bu konuda çalışmamız lazım daha iyi kaynaklarımızı daha iyi kullanabilirdik bu her zamanki klasik proje yönetimi problemleridir ama Doğru. Doğru. bunu daha iyi yapabiliriz diye düşünüyorum bir de analiz altyapımız daha önce de söyledim bence daha güçlendirmemiz gerekiyor bununla ilgili de zaten tartışıyoruz daha profesyonel bir yapı yani, yani bir en azından profesyonel yani. destek alabileceğimiz bir evet. yapı olması lazım çünkü çalışan insanlar işte avukatlar var aramızda doktorlar var Doğru. mühendisler var falan bunların hepsi e, i̇statistik matematik konusunda uzman olan insanlar değiller e, Onların e, bilgisi limitinde bu işi yapmak her zaman e, evet, Aslında buradan olmuyor. da bir çağrıda bulunuyoruz bu, bu konunun profesyonellerine bir çağrıda bulunuyoruz Çünkü e, sizler de normal hayatta profesyonel çalışan insanlarsınız Ama e, seçim döneminde yaptığınız bütün çalışmalar gönüllü çalışmalar Öyle, evet. Herhangi bir ücret almıyorsunuz ve yani e, her şeyi kendinizden katarak yapıyorsunuz hatta Böyle e, o, bu analizi ama bu konuda atlamamamız gerekiyor evet. e, Nedir eksiğimiz nedir ihtiyaçlar nerede iyi yapamadık işi diye bakarsanız bir kere bence sürdürülebilirlikte zayıfız yani seçim ama bu da zamanı biraz imkan meselesi değil mi? Valla bence düşünsek yani bunu düşünsek derken bunu iyi planlarsak iyi bu konuda çaba gösterirsek yapılmayacak bir şey değil Doğru. sürdürülebilirlik o kadar zor bir şey değil ama oy ve ötesi bir taban organizasyonu bir tabandan çıkma bir organizasyon olarak başlayıp ...gerçekten bir organize bir STK olmaya doğru giden bir organizasyon, bir dernek. Bu süreç içerisinde de sürdürülebilir, yani bütün fonksiyonlarını sürdürülebilir hale getirmek zorunda. Bu süreci yaşıyoruz aslında, bu dönüşümü yaşıyoruz. Bunların bir tanesi de bilişim teknolojileri. Evet. Ama yani bütün odamız bu noktada o olacak. Çünkü hakikaten bilgi birikti, aynı insanlar var... Aynı insanlar derken teknolojiden bahsediyorum... ...yönetim kurulu değişti ama... Ee, bu arada yönetim kurulunda da e, eski yönetim kurulu danışma, danışman olarak hala var yani böyle bıraklar hala devredeler. Böyle, evet, evet bırakıp bunu da gitme. çok merak eden arkadaşlarımız evet, var. Bu da önemli bırak. Mesela ben bir önceki dönemde görevliydim ama şimdi değilim ama bu bıraktım anlamına gelmiyor gördüğünüz evet. gibi içinde içindeyiz yani. Hep evet. Bir, bir de yönelikten. tabii ki bu böyle sadece seçim dönemlerinde bir ay iki ay hadi süre. ...uzun oldu diyelim... ...dört ay çalışılacak bir şey değil... ...on iki ay boyunca... ...hazır olmak hazır gerekiyor... Olmak gerekiyor evet. ...çalışmak gerekiyor... ...gerçekten öyle... Tabii. Ee, ...yaratıcı düşünceye ihtiyacımız var... ...demin söylediğim süreçleri değerlendirip... ...hakikaten nerede... Bilişim teknolojilerini iyi kullanabiliriz... ...nerede dönüşümü yaratabiliriz... ...bunu, bunu biraz daha fazla irdenememiz lazım... ...biraz tepki şey oluyor... ...yani bir durum var... ona tepki şeklinde bir çözüm buluyoruz... ...halbuki nasıl dönüştürebiliriz diye... ...bakmamız, önceden davranmamız lazım... bu ...bir de şeyi önemsiyorum ben... ...bütün bu bilgi birikimini yazılı hale getirmek... ...yani bir... ...sonraki dönemlere diyeyim... ...sonraki... ...bizden sonra başka bu işle uğraşacak insanlara... ...bunları... ...ne diyeyim... ...hazırlamak önemli... Açık radyonun biliyorsunuz söz uçar diye bir lafı var. Tam öyle bir durum var. Yani söz evet. uçuyor. Onu yazılı ve kayıt altına almanız Eğitim gerekiyor. Eğitim materyallerinde çok yüksek kalitede o, olduğunuzu o, söylemiştim. O, ama bu, bu işi... o bir örnek olarak. Yani o yapılmış bir şey. Evet. Onu becerdik. Evet. Ama mesela bilişim teknolojilerinde bu öyle tam olarak öyle değil. değil. Ee, bunu becermemiz gerekiyor. Ee, öyle e, saha ile iletişimimizi kurmamız gerekiyor gibi şeyler. evet. Ee, süremizi hızla doldurduk Sina. Çok teşekkür ederim. Ee, hmm. Gerçekten son derece yararlı bilgiler oldu. Ayrıca dinleyicilerimizden soruları olanlar olur ise Açık Radyo'nun elektronik posta adresine gönderebilirler sorularını. Onları da önümüzdeki programda ele alırız. Tabii ki bütün bu değerlendirmeler, analizler yapıldıktan sonra herhalde Ağustos ayında bir program daha yapmamız gerekecek. Tekrarlayalım. Önümüzdeki hafta işin sahasında olan arkadaşlarım bir program yapacağız bir de sahadaki durumu ele alacağız çok çok teşekkürler ben teşekkür ediyorum tekrar zamanı en azından bilim teknolojileri de bu kadar ayırdığınız için çok sağ, sağ olun, olun. Çok teşekkürler. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Sina Hakman idi. Oy ve Ötesi Bilişim Teknolojileri Danışmanı ve aynı zamanda Açık Radyo programcısı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.